Bismillah ve Elhamdülillah Vessalatu ve La Resulullah Üçüncü madde alıştırmalardan Temel tarikate sevgil emri min babi efale Efale babından emrin sigalanma yolunu düşün Sımmesugil emra minel efallatiyeti Sonra da gelen fiillerden emri sigala Burada İf'al babının nasıl emir yapıldığını anlatacak. Yursilu, aslıhu yursuludur. Ersele yuersuludur aslı o yursilu oldu. Hudifet minhu'l hemze. Ondan hemze. Yursil'in aslı yuersuludur. Ersele yuersulu. Bir fiil nasıl muzari yapılıyordu? Başına muzari harfi eklenerek. Dolayısıyla yuersul olması lazım. Ondan hemze, hazhullu da yersülü değil de kaldı. Ve yusagul emru minessigatil asliyeti. Emir ise asli sigadan sigalanır, çekilir. Yani yürsülü'den değil de yersülü'den olması gerekenden sigalanır. Dolayısıyla tursülüyü alırız müfret, müzekker muhatap sigasını alırız emir hazır yapmak için. Onun aslındadır tursülüdür. Nasıl emir yaparız? Muzara tahfini atarız. İhtiyaç varsa okunabilmesini hemze getiriyorduk. İhtiyaç yoksa hemze getirmeyiz. Sonunda emre deladesin diye cezm tuyu attık. Er kaldı. Onun emri er olur. Aşağıdakilerin de bu yolları kullanarak yapacağımız diğer fiiller. Evet. Mesela tuğligu eğlik e, tu eğligu id aslı eğlik bir tane daha yapalım tu iddu aslı ne onun bunun aslı e'dede değil miydi? adede tu e'didu e'dit şey e olur emirde muzaf fiillerin aslına bakıyoruz tuiddunun iddunun emri e'dittir tu e'didudan el alır. arkadaşlar. Yani, tuci bununki de aynı şekilde tup mini ve tuci bununki de bilebileceğiniz emirli seviyeye kadar onlara girmiyorum. Dördüncü alıştırma. Suqismel faili minel ef'al Burada isim-i faile geçtik. Gelen fiillerden fail ismini si Ziyadeli yapmada isim-i faili nasıl hatırlıyor muyuz? Evet. Evet müm getirmiyoruz. dammeli bir müm getiriyorduk. Bir de Sondan önceki harfler kesra. Şimdi ona geçelim. El madi esleme. El mudari yuslimu. İsmi fail Müslüman. Ehrama yuhrimu muhrimun. İhram giyen, ihramlı olan kimse. Hakiza diğerler. Ersele yursulu. Amene yumkinu. Edare yudiru, emkene yumkinu, eten meyummu, elqa yumqi. Diğerleri aynı kalıptan. Beşinci alıştırma. i̇bn Ibnil ef'ale laatiyete lil meçhuli. Gelen fiilleri meçhule bina et. Meçhul sıgaya bina et. Suma sugh sugh min kulli vahidin minha. Sonra da onlardan her birinden Mef'ul ismini sigala. Hani ismi mef'ul için e, malum sigayı meşhur bina ediyorduk, oradan türetiyorduk ya. Heh, ondan dolayı meçhule bina dedi. Bu giriş ondan dolayı, evet. El-mâdî eğlâgâ. El-mudâri'û yuglîgû. Yuglîgû'yu biz meçhule nasıl bina ederiz? Yuglâgû. <gülüyor> <gülüyor> Yuglâgû. Dolayısıyla isim, isim mef'uldü ne soracak? muglaqun bunu biz öbür türlü derste nasıl görmüştük ismi mef'ul ziyade lilbablarda ismi failin kalıbından gelir ancak sondan önceki harfin hareketi kesadil değil fetha olabilmiştir yani <gülüyor> ersale yursilu mursilun mursalun ismi mef'ul de murselun evet burada farklı bir şekilde anlat Evet diğerlerden aynı şekilde ekrahe yukrihu erabe yurebu o e dbe yu e adde yu iddu e yusibu 6. alıştırma teemmelin emsilete li babif hale ef ale, ef ale için misalleri düşün ve ayin fihel madiye ve mudari'a ve emra vesme'l faile vesme'l mef'uli ve'l masdara vesme'l mekani ve zamani ve onu da yani o misallerde mazi, muzari, emri, ismi, faili, ismi, mefhulü, masları ve zaman ve mekan isimlerini tayin et, belirle. Bir iki tanesini yapalım inşallah. İlk cümle اغلق İltikayı sakinliğinden dolayı اغلق babe Kapıyı kapat ولا tugligın nevafize Bu da nehi emir diyebiliriz. O da olumsuz emirdir. Kapıyı kapat ve pencereleri kapatma. Bakıyoruz şimdi. Eglık nedir? E'leganın emridir. La tuğlik o da eglığının nehi hazırdır. Değil mi? Dolayısıyla ikisi de emir diye işaretlenebilir. Hemen bir tane daha yapalım. Etfi'il envara gable i'lâgın gurfeti Kapının kapının kapanmasından önce lambaları söndür. Etfi emir, etfeyutfiyudan emir ve ihlak da e'alakadan maslar. Uzun bir cümle var, üçüncü cümle onu da yapalım. Yuktebus mul murseli ileyhi ve unvanuhu fil canibil eymeni zarfi. Vesmun mursili ve unvanuhu fil canibil Eyseri Yok tebu yazılır. Ney? Onun laimi faili. İs'mul murseli ileyhi. Kendisine gönderilenin ismi yazılır. Mursel. İsmi mef'ul. Mef'ul. Evet. Ve unvanu ve adresi yazılır. Nereye? Fil canibil eymeni min zarfi. Zarftan sağ tarafa. Sa yana. Canip yan, yan taraf yön demek. Zarftan sağ tarafa sağ yana gönderilenin ismi ve adresi yazılır. Devamında da Vesmül Murseli ve unvanuhu. Yukarıda Mursili idi ve bu Mursili. İsmi faili. Evet güzel. Gönderenin ismi ve unvanuhu ve adresi Filcanemül Eyseri. Sol tarafa yazılır. Burada El Murseli. İsmül Murseldeki El Mursel nedir? İf'al babından Ersen'in ismi mef'uldür. el Silu ise ismi faildir. Bir de Sifasın yaşıyor. Dördüncüsü, Ekraheni ammi ala terkid diraseti. Ammi, amcam beni diraseti okumayı terke zorladı, ikrah etti. Ekrahe, ikrah etmek, zorlamak. Beşinci cümle: Layecu'zun kahul mukrahi. Mukrahin yani zorlananın nikahı caiz değildir. Bir nikah istemediği halde ona zorlananın nikahı caiz değildir. Vejetul kaleme mulgan fi fina'il mahadi. Kalemi mahadın fakültenin avlusunda bahçesinde mulgan olarak, atılmış olarak buldum. El fiulul mudari'u muğrebun vel fiulul mazi vel fiulul emri mebni yani. Evet. Muzari fiil muğrebtir. İyirablanandır. Muğrebtir. Mazi fiil ve emir fiil ise mebnidir. Bu cümlede iki tane ifal-ı babından kalıp var. Ana musabun bi imsakin şedîdîn. İmsak aslında tutmak demek ama hastalık olarak da kabızlık manasına gelir. Ben şiddetli kabızlık isabetten birisiyim. Yelbesul muhrimu izaren ve ridaen. Muhrim yani ihramla kimse izar ve rida giyer. Rida üst giysi, izar alt giysi. Enem mucabın bir hadet talibin müstehiđe. Bu iyi çalışan öğrenci benim çok hoşuma gidiyor. 11. cümle Galat aleyhu sselam buyurduk ki innema ya amuru mesajda men amine billahe veliyye min akire ve aqam salate ve at es-zekate velam yaksha illallah tevbe 18. Allah'ın mescitlerini innema. Ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan ve zekatı veren ve ancak Allah'tan korkan men. Kimseler yağmuru, iman ederler. Bu cümlede de ifal babundan olan üç tane kelime var. 12. cümle Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina zaben nar. Araf Suresi 201. ayet. Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, hasenat ver ve ahirette de hasene iyilik ver ve bizi kına ateş azabından koru. 13. cümle. Ene min yabani ve lakinni uqimul an fi Almanya. Ben Japonyanalıyım, Japonya'danım, lakin ben şimdi Almanya'da ikamet ediyorum. oturuyorum. Neselullah teala en yecalen cennete mukamena. Allahu Teala'dan bizim ikamet yerimizi, oturma yerleşme yerimizi cennet yapmasını istiyoruz. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. İstahric menedersi efale bab-i efale ve müstaqatiha. Dersten ef babının fiillerini ve onun müstahakatını, ondan türeyenleri çıkart. Okuma parçasına ne kadar ifal babından, herhalde hepsini çıkartıp yazacaksınız. 8. alıştırma. Yen sibi ata mef'uleyni. fiili iki mef'ulü nasbeder. Mesela, e tu hamiden kitaben. Hamide bir kitap verdim cümlesinde ata fiil tu fail Hamid birinci meful zaten el mef'ul el evvelu kitabın el mef'ulun sani ikinci meful. Bir başka örnek men ata ke'l kitabe. Kitabı sana kim verdi cümlesinde ata fiil ke mef'ulul evvel birinci meful el kitap mef'ulun sani ikinci meful. Cevabını da aynı şekilde Atanihil mudiru cümlesinde de ata fiil nun fiil ile mütekellim yası karışmaması için araya konan nunu bir gaye ayırıcı bir, nun atanideki ya mütekellim yası birinci mef'ul hi ise kitaba raci huz amel ise ikinci mef'uldur Mudiru ise atanın failidir. Teammelil misale, misali düşün. Thumme ecib anil es'iletil atiti ala gırârihi. Sonra onun benzer üzere gelen sualleri cevapla ve aynil mef'uleyni ve iki mef'ulü tayin et, verirle. Men ata kel kitâbe cümlesinde ata fiil ke birinci mef'ul, mef el kitâbe ikinci mef'ul. Onun cevabı ise atanihi ebi. Atanın faili ebi. Birinci mef'ul mütekellim yaası. İkinci mef'ul he. Evet. Diğerlerinde bu kalıptan siz yapacaksınız. Men atake saate. Sana saati kim verdi? Hali diyeceksiniz. Men atake hadel galeme sana bu kalemi kim verdi? Ümm yi diyeceksiniz. Men Kitapları size kim verdi? Men ata'kel deftara. Sana defteri kim verdi? Men ata'kel kitabe ve deftara. Kitap ve defteri sana kim verdi? Zemi diyeceksiniz. diyeceksin. Yani soruları cevapladığınız gibi birinci ve ikinci mef'ulü tayinleyeceksin. Şu birinci mef'ul şu ikinci mef'ul. Hem soruda hem cevapta. Teemmellemsede telaveti yeterli Velev için gelen misalleri düşün. Bizim dilimizde de var zaten bu velev. Velev bir varsayım edattır. Evet. Vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Kafirler kerih görseler de Allah nurunu tamamlayandır. Ayeti. Velev vasıl edattır. Cevap istemez. Yani. Vallahu mutimmu nurihi ile kerihel kafirun arasına bağladık. Hakeza lateşleri hadihi seyyarate vel ev acibe ke levnu ha ve şekluha fe inna ha kadimatum Bu otomobili rengi ve şekli hoşuna gitse de satın alma çünkü o eskidir. Ohdurul imtihane vel kunte meridan Hasta olsan da imtihana katıl. Hazır ol. İşleri hâzel muceme velev kâne gâliyen. Pahalı olsa da bu sözlüğü satın al. Len eskune hâzel beyte velev a'teytenihî meccanen. Bu evi bana meccanen bedava versen de asla bu evde oturmam. Evet, velev demek ki vasıl edatı. Onuncu madde, da Mustahilim L had da yani muhakkak ki bu hayaldir imkansızdır demiştik Evet Hadi la tidai bu iftidai elamıdır. başlangıç ilamıdır. ve tufidu tevkide memonil cümleti ve o tidai namı cümlenin meumuunu içeriğini tekidi ifade eder yani cümledeki anlamı ne yapar? Kuvvetlendirir. Vefit tenzili ve Kur'an'da indirilende bunun örnekleri şöyle vardır. <gülüyor> Vele ecrül ahireti ekber. Nahl 41. Elbette ki ahiret ecri, sevabı daha büyüktür. <gülüyor> <gülüyor> Vele zikrullahi ekber. Ankebut 45. Muhakkak ki elbette ki Allah'ın zikri daha büyüktür. Ve le azabül ahireti ekber. Zümer 26. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin Aslında altındaki cümleyi ikisi bir ayet. Bir ayeti ikiye bölmüş burada kitabın müsnefi. Elbette ki mümin bir cariye İman eden bir cariye hoşunuza istediler. Müşrikten hür bir müşrikten daha hayırlıdır. Hür bir müşrik kadından daha hayırlıdır. Müşrik eden daha hayırlıdır. Normalde hür kimse cariyeden üstündür. Ama kölenin iman edeni hür müşrikten üstün onu olur. Böyle abdun mü'minun hayrun min müşrike velev acabe kum. Elbette ki mümin bir köle erkek köle sizin hoşunuza gitse de bir müşrikten, odaki hastadan hür müşriktir. Hür bir müşrikten daha hayırlıdır. Evet. Bakara suresi 221. ayet. Ve fil hadisi bir hadiste de şöyle gelmiştir. tun fi sebilillah ev rahatun hayrun mined dünya ve ma fi hare Buhari. İmam Bukhari rahimehullah'ın rivayet ettiği hadise göre buyurmuştur ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda bir sabah turu, sabah seferi veya gece yolculuğu ravha, gece yolculuğu gadibe, sabah turu, sabah seferi dünyadan ve dünyadaki şeylerden daha hayırlıdır. Fiysebilillah'ta olacak bir sabah yolculuğu veya gece yolculuğu dünyadan ve dünyadaki şeylerden daha hayırlıdır. Cihada teşvik var, teşvik var burada. Evet. İbtidai elamın anladık mı? İbtidai elamı manayı kuvvetlendiren bir edat. Herhangi bir etkisi yok cümle üzerinde. Yani üzerinde. Sadece manayı kuvvetlendiriyor. Allah da Resulülle bunu kullanmıştır. 11. Evet. alıştırma Esbaha. Bu kelime min ehebati kâne. Kânenin kardeşlerindendir. Bir dönem kâne ve kardeşlerini yazdırdığımızda ona söylemiştik. Sabah vakti oldu demişti. Nahvu esbaha hamidun meridan ey edrakehu subhu ve huve meridan esbaha hamidun meridan cümlesinin anlamı o hasta olduğu halde sabah ona ulaştı. Sabah vakti ona ulaştı. Biz bunu nasıl söylüyorduk? Hamid sabahleyin hasta oldu. Hasta olarak sabahladı veya esbahanın manası demek ki kânenin sabah vakti olanı. kane oldu. Ne zaman? esbah sabah vakti. Ve fit tenzili ve esbaha fuadu ümmi Musa fariga kasas on. Musa'nın annesinin fuadı, gönlü boş olarak sabahladı. Farig. Hani evladını suya bıraktı ya ertesi sabah gönlü boşladı yani evladının acısını içmek hissederek sabahladı. Ve bir mana sara kema fi kavlihi taala. Bazen de sara manasında gelir. Esbaha kelimesi bazen de sara yani bir halden başka bir hale dönüştü manasında da gelir. Rica olan şu kavlinde de geldiği gibi. Fe'allefe beyne kulubikum fa'sbahtum bin niyamatihi ihvana. Ali İmran suresi 3. ayet. Ve Allah sizin kalplerinizi birleştirdi. telif etti de sizler onun nimetiyle kardeşler oluverdiniz. Kardeşlere verdiniz. Düşmanken kardeşler oluverdiniz. Bu ayette de kastedilenler ensar kimseler. Yani e, evs ve Hazreç kabileler. birbirine kan düşmanı gibi saldıran o iki kabile Allah'ın nimetiyle Allah'ın Allah kalbını yani birleştirdiler. Onlar da kardeşler oldular. Onu anlatıyorum. Burada da esbahtun sabaha erdiniz değil de sara dönüştünüz, dönüşü verdiniz manasında. Düşmandan dosta dönüşü verdiniz. Evet, edhil esbaha alel cumel latiyet. Esbaha fiilini gelen cümlelere girdir. Birincisi el berdu şedidun. İkincisi ene Üçüncüsü hum istigao. Cân'ın özelliğini hatırlarsanız bu cümlelerde istenildiği gibi yaparsınız. Cân ne yapardı? Mübteda ve haberde oluşan isim cümlesine dahil olur. Mübteda'yı ref eder, cümle. ref eder kendisine isim olarak alır. Haberi nasb eder kendisine haber olarak alırdı. Dolayısıyla ilk cümleyi yapacak olursak nasıl olacak? Esbahal Beredu Şediden evet. Sabah vakti soğuk şiddet de 12 Evşeke. Bu da gene parçalara geçmişti. Bunun manası Garube'dir. Ki bu Evşeke'ye Efalül Mugarebe yakınlaşma fiiller denir. Evşeke'nin manası garbe yakınlaştığıdır. Ve hiyye min ve o da gene kane'nin kardeşlerindendir ve yecibu en yekuna haberuha mukavvenen min en vel fiili evet burası önemli onun haberinin yani ev şekenin bu mukarebe fiil olan ev haberinin en'den ve fiilden oluşması mükevven olması oluşmuş olması gereklidir nahvu ev şeka dersu en yentehiye Ev şekenin ismi nedir? Ed-ders. Ev şekenin haberi nedir? En yentehiye. Buna ne diyorduk biz? En ile yapılan maslara müevvel mastar diyorduk. Demek ki ev şekenin haberin mutlaka ne olması gerekir? Müevvel mastar. Normal bir isim olmayacak yani. Normal bir mastar da olmayacak. Müevvel mastar olacak. Evşeke bu şekilde kullanılıyor. Ve yustamelü min hel mudari'u. Eydan. Ve aynı şekilde ondan muzari'yi de kullanılır. Yani evşeke mazi'sidir. Bunun muzari'si yuşiku kullanılır. Nahvu yuşiku tullavu en yerci'u ila biladihim. Öğrencilerin beldelerine, memleketlerine dönmeleri yaklaştı. Evşeke'yi anladık mı? Kanen'i kardeşlerindendir. Yani nakıs olarak kullanılır. Ancak ona mahsus bir özellik var. Haberi mutlaka mevvel maslar olacak. Evet. Mazisi ev şekedir. Muzayisi yuhşikudur. Genelde mazisi kullanılır ama muzayisi de kullanılmaya gelmektedir. 13. alıştırma Yuriduha li emrin ma Onu herhangi bir iş için istiyor diye tercüme etmiştik parçada bunu. Hazihi ma en-nekratu tammetul mubhamatu. İşte bu ma tam müphem nekiredir. Tam kapalı nekiredir. Neyin kastedildiği, kendisinden neyin kastedildiği bilinmeyecek kadar kapalıdır. Ve te'tin naten lima qabileha. Ve kendisinden önceki, ma'kabinden nat olarak sıfat olarak gelir. Yani li emrin ma'daki emrin kelimesinin sıfattır ma. Bundan dolayı herhangi bir şey, herhangi bir diye tercüme Evet. bunu. Evet. Nahu safertu ile riyadi li sebebin ma. Riyada herhangi bir sebep için sefer ettim, yolculuk yaptım. Herhangi bir sebep. Atini kitaben ma. Bana herhangi bir kitap ver. Tam kapalı. Yani bir kitap değil, herhangi bir kitap. Bir başka örnek: Ra'aytuhu fi mekanin ma. Onu herhangi bir yerde gördüm. Qara'tu hadzal habara fi sahifatin ma. Bu haberi herhangi bir gazetede okudum. Tam müphemlikrayı anladık mı? Kendinden önce bir kelime var ki bu genelde nekire bir kelime ona sıfat olarak geliyor. On dördüncü alıştırma Muhammedubnubilyeme cümlesinde dikkat ettiniz mi? İbn'in kelimesinin hemzesi yok. Heh. Şimdi onu anlatacak. Tuhzefu hemzetubnin iza cae sıfaten li alemin mudafen ilesmi ebihi Evet. İbn'in kelimesinin hemzesi haz bulunur. Gizlenir. Ne zaman? İzaca. Bir sıfat olarak geldiği zaman. Neye sıfat olarak gelecek bu İbn'in kelimesi? Babasının ismine muzaaf bir aleme sıfat olacak. Bir alem, bir özel isim babasının ismine muzaaf olacak. Onun sıfat olacak. Muhammed ne? Alem. Ondan sonra babası ne? William babasına izaf edildi. Hani evet. William'in oğlu diyeceğiz ya izafetdir bu. İşte o ibnu kelimesi Muhammed'in sıfatı olarak gelir. Bu durumda iki alemin arasında kaldığı zaman, iki özel ismin arasında kaldığı zaman ibnun hemzesi yazılmaz. Nahvu bu söylediği kısmın örneği Muhammed bin Abdullah ibni Abdülmuttalib'e. A.S.V'nin şeceresi. Muhammed Oğlu. Kim onun oğlu? Abdullah'ın oğlu. Muhammed özel isim. Abdullah da özel isim. i̇bn kelimesi iki alemin arasına geldi. Hemzesi hasf oldu. Aynı şekilde Abdullah, Abdülmuttalib'e izaf edilen bir isim. İki alemin arasına gelen i̇bn kelimesi geldi. Onun hemzesi de gene ne yaptı? Hasf oldu. İkinci şart burada geliyor. Ve yüşteratu entekunel kelimatü selasu fi satrin vahidin idaca bağdu hafi satırın ve Bağdu hafi satırın akara kötü ve kelime tubnin bil hemzeti Evet bu üç kelimenin bir tek satırda olması şart koşulur bu üç kelimenin yani iki Alem bir de aradaki İbnin kelimesini bu üç kelimenin bir tek satırda olması şart koşulur Onlardan bazı bir satırda bazı diğer bir satırda geldiği zaman İbnun kelimesini hemze ile yazılır. <gülüyor> Nahvu El Hasan bin nu Ali'in. El Hasan üst satırda. Satır yer halinde için İbnu Ali'in alt satıra gelmiş. Bu durumda ne olacak? İbnun'un hemzesi yazılacak. El Hasan'la El şey Ali de iki selam. İkisi özel isim ama İkinci şart bu kovulmadığı için aynı satırda bulunmadığı için i̇bn hemzesi yazıldı. Velatu la fi misli Şu örnek gibi olanlarda i̇bn hemzesi hazf olunmaz. Hamidub nüşşeyhi İbrahim'e Niye? Şeyh İbrahim'in oğlu Hamid dedi. Ama i̇bn kelimesi İki alemin arasında değil. Hamit alem de eşşeyh alem değil. Niyen nebne lem yaga beyni alemeyni. Çünkü İbn'un kelimesi iki alemin arasında bulunmadı. İki alemin arasında bulunmadı. İbrahim ise eşşeyh'ten bedeldir. İbn'un kelimesinin hemzesi. iki şartı ihtiva ettiği zaman has bulunur. Birincisi İbn'un kelimesi iki alemin arasında bulunduğu zaman ve bu üç kelime de tek satırda bulunduğu zaman İbn'un hemzesi Haz bulunur. Bu şartlardan herhangi birisi vuku bulmadığı zaman i̇bn Nemzesi yazılır. Hati-i Cem'al Esma'il Atiyet Gelen isimlerin cemiyesini getir. Mushafun Finaun Neşatun Canibun 16. Hati-i Madiye Yeba Yeba fiilinin maziyesini getir. 17. ve sonuncusu İnşallah sezonun son dersi ıl külle cümlein mimmatiğifi cümlein müfidetin gelen şeylerden her bir kelimeyi faydalı bir cümleye girdir a acabaB esna aleyhi Musabun meşare ol dıme gar bu ha Esbaha velev Hüneyhetin evşeke ma en ne tammetin